herhalde herhalde bir güzel sanatlar fakültelerine diye Güzel fakültelerine gelen öğrencilerin hepsini demeyelim. Çoğu güzel sanatlar liselerinden. Ve bizim öğrencilerimiz güzel sanatlar fakültesine girmek istiyorlar. Hepsi var. Evet, %90'a. Evet, %90 ve biz de sınavları yaparken karşımıza gelen öğrenciler tabii ki hocam ki karşımıza güzel sanatlar listelerinden gelen öğrencilerle karşılaştığımızda yani ben artık e, bu düşünceler vazgeçtim ama ilk başlarda e, mülakat yapıyoruz. Biz mülakatta karşımıza geldiği vakit biraz heyecanlanıyorduk ve güzel sanatlar listelerinden mezun olmuş olan öğrencilerin Pardon, öğrenci adayının ıı, diğer ıı, sınava girenlerden bir farkı olacağını düşünüyorduk. düşünüyorduk. E, fakat gördüm ki hiçbir fark yok. E, biz teorik sormuyoruz. Sorduğumuz sorular çok basit. Mülakatta. E, beş soru soruyoruz. Hepsi nasıl diyebilecektim bilmiyorum. Hazırlıklı gelmedi çünkü ama. Birinci soru, hiç tercih gezdim mi? Hiç galeriye gittim mi? Müzeye gittim mi? Birinci sorunun devamı. Hiçbir sanatçıyı takip ediyor musun? Sevdiğin bir var mı? Ee, ve bu sanatçı ile ilgili herhangi bir anın var mı? Bu soru. Sıfır. Hiç galeriye, müzeye görüyorsunuz. İstanbul dahilindeki olan öğrencilerini değerlendiriyorum. Mersin'de de deneyiniz var İkinci soru. Ee, herhangi bir yayın takip ediyor musun? Bunun devamında gazeteyi okuyor musun? Elimizde gazete gidiyor mu? E, ve e, evet, hep okuyor. Fakat herhangi bir makale yazarı var mı takip ettiğin? Yok, Şimdi, takip edilen herhangi bir yazar yok. <gülüyor> ve bu sorunun devamında gene kitap okuyor musun? Kitap okunuyor, çok enteresandır Her sene kitap okuyan sayısı artıyor. de fark ediyor kitap okuma şeyi var. E, hoş bir şey bu. E, o, o sorun yok. Sanatla ilgili herhangi bir şey okuyor musun? Herhangi bir işte geografi veya herhangi bir kitap, herhangi bir eleştiri, röntüman. Genel <gülüyor> bir şey. Bilen sanatlar cidden mevzu anlarım. Sanatla, bugünün sanatıyla, bugünün sanatını sevmek ya da sevemek hiç önemli değil. Ne varsa dışarıda hiçbir ilişkisinin olmadığını eskide silebilir miyiz? Yani bu, bu, bu şekilde... Bu sebepten dolayı ben Kocaeli, bizim fakültenin dekanlığı doğrultusunda Kocaeli İlçe Müdürü ile, Kocaeli Bölgesi'nin ilçe müdürü ile bir ilişki kuruldu ve onların çok şey, garip bir şekilde projelendirdik bunu. Ve Kocaeli'de çalışan bütün resim öğretmenlerini Kocaeli İlçe Müdürü tarafından görevlendirdim ve e, otobüslerle bana bir de her hafta e, cuma günü öğlen sonra 3 saatlerini ayırmak üzere bana geldiler. 60-70 kişilik bir grubu. Ben 4 e, hafta boyunca karşımıza ağladım. Sizin ne olacak? <gülüyor> birisi sizin kadar genç değildi. E, ya, e, çoğu e, çok sıkıldı. İlgilenenler çok oldu, fakat uyuyanlar da çok oldu bu arada. Buradaki amacımı e, anlattım onlara ve anlattığım şey şuydu: Eğer biz güzel saatler faktöresi olarak sahne siz de en azından güzel saatler listesi olarak sana hiç değil Hiç, hiç eğer faktöriyel yani bu adamların hepsinin sahne çamaşırı gerekiyor. Benim öğrencilerim de sahne çamaşırına gerekiyor. Ama en azından mevcut oldukları vakit var olan Günlük bir sanatı anlayabilmeler, bir iki takip etme ihtiyaçları olmalı, ihtiyaçları olmalı. Nasıl ki evet, biz anmıyoruz bu ihtiyaç. Bunun gibi aynı şekilde böyle bir ihtiyaç veya böyle bir reflek oluşmamız gerektiğini belirsell bir giriş konuşmasından sonra, bugünün sanatını anlatan bir günlük bir konuşmadan sonra bu amaç meselesini anlatan bir günlük konuşmadan sonra ikinci oturumda bu günün sanısına anlatmaya dönük bir, bir, bir şey, kanal divşeli düzenledim ve konferansları bir. kanal dediğim konferanslara dedim ve birincide uyuyan bütün hocalar dediğim yarım uyuyan bütün hocalar ikincide gözleri fal taşıdığı açıldı çünkü talerciye ilanından başlayarak giden ve bütün avantgard, bütün eşcinsellik dolu, bütün işte anarşizm dolu, bütün işte Kürt kimliğiyle alakalı, bütün sanatı, eleştiri üzerine kurulan bütün sanatı anlattığınız vakit hepsi şoka girdi. Ve sanat neymiş meğerse de demeye başladılar. Çünkü herkes, sanatçılar kadar onlar da en az eleştiren kişiler. Hepimiz eleştiriyoruz. Hepimiz konuşurken bile işte arkadaşı eleştiriyoruz, çevremizi eleştiriyoruz, buna eleştiriyoruz, ne eleştiriyoruz. Sanatın da böyle bir şey yaptığını İlk defa görüntülerini itiraf ettiler. Ve e, ne kadar katkı sağladığım konusunda hiç fikrim yok. çıktılarını almış değil. Bu oturumların sonrasında verilen eğitim ne kadar değişti. Onlara metotlar da önerdi Dersler konusunda ne yapılabilirim. E, ama bu sene kriz sınavlarında eğer Kocaeli Bölgesi'nden güzel tanıtlar varmıştır, eğer kriz Onlarla olan mülakatlarda en azından beş bir şey yakalayabilirim ve faydamın olmadığını görebilirim diye düşünüyorum. Evet, Güzel Sanatlar Fakültesinin işlemini paylaşıyor Güzel Sanatlar liseleri ve fakülteler ve liseler arasında çok büyük bir koordinasyon olması gerektiğine yanıyorum Ve bu birliktelikten gerçekten yeni metotlar oluşabilir ve sonrasında da yeni bir söz yeni bir yeni algı ee, ve yeni fasetler oluşturulmalıdır diye düşünüyorum. Ee, buraya kadar böyle olacak. Sorunuza cevap alabilirsiniz. Şöyle ki biz hukuki olarak güzel sanatlar şeylerinde eklediğimiz çok bir şey yok. Evet. Güzel sanatlar ile bir 400 bir eğitim süresince işte bir faset ekleyip aşaması gibi yani iyi hazır. bir hazırlık. Sefa bu yani şeyler yaparken de aslında sorumlulukların yerine getirilmediğini söylüyoruz. Şöyle eee siz abi, az önce e, öğrenci alımını söylüyorsunuz. Bence bu öğrencilerin tamamen finansal olduğu için olduğu için evet, doğrudan alınması lazım. Bu ne getirecek pratiğinde? E, bu uluslararası kaçınılmaz ne getirecek? Şu anda eee güçsüz taraftaki e, çok az öğrenci içinde seçiyor. Biz Fakirde sınavlar içinizi e, öğrenci çok küçük birimiziz. Yeterli evet. mi? Yeterli mi? De, biz o zaman o zaman da o zaman her birimiz çok, düşündüğümüzde çok. Yani bir altyapısı en azından bir belirliyi oluşturmuş. Ondan sonra da biz bu insanların içindeki hocaları, eğitim sistemini ve diğer uygulamalarla mücadele olacak. Yani başka bir. Dolayısıyla evet. biz fakülse eğitimine dört yılda iki yılda çıkarsak. Böylelikle. Işte. Evet, böylelikle. Bu koordinasyonu da iyi sağlıklı. Evet. Ben çok daha farklı olacağını Evet. Ama biz hem öğrencilere sınava sokturuyoruz, onları diğer öğrencilerle ayrı noktalara getiriyoruz. Evet. E, Şimdi 240 diyorsunuz hocam. O anı ben bize taraftar istekselerden bir öğrenciyi küstür olacağından da 3 milyon. Eee burada da bu çok bir hak mağduriyeti. ama bir giriş şeyi var. Siz aşağıda da şey oldu. Bu öğrenciler Uluslararası Fakültelerinde genellikle onların annesi öğrencilerin gelecek kaygılarının ailelerin ilişkin bir kayıp ortada evet. Hiçbir yerde bu tartışılıyor konuşulmuyor. Ben Uluslararası İlişkiler'de tane şey vardı. Evet. Biz buraya ve mümkünse işte yer istodalığı daha farklı bir araya gelmesi ama yeterli değil ya. daha fazla bizim lisenin hani içinde süs sahip lazım bizim fakül sebebi arkadaşlarımızı e, beklerden kaçıracak şekilde açmamamız yani e, kutu lazım sonra da biz mesela yukarıdan bakıyoruz bu bir şey öyle bir şey yok ee, ben şey düşünüyorum ee, güzel sanatlası fakültesinin evet. başarı kriteri ne kadar çok sanatçı çıkardığıdır. Ee, ve bu sanatçıların e, kendilerinin hayatlarını devam ettirecek, dönüştülebilecek. Herkes sanatçı. Herkes şiir yazıyor. Ben bundan bahsetmiyorum. Profesyonel anlamda hayatını dönüştülebilecek, yan meslek olarak, yani esas olarak, sanat üreterek hayatını kazanabilen sanatçıları e, çıkartma sayısına göre başarı oranlarını arttıracaklarına inanıyorum. Bu aslında evet. ayrı bir konuyu daha gündeme getiriyor. Güzel saatler fakültelerinin meslek yüksek okullarından farkını da ortaya koyuyor. Yani güzel saatler fakültesi malzemeyi öğreten, malzemeyi teramiği nasıl içtiğini, sırlandığını öğreten veya taşınması uyulduğunu öğreten veya boyanın nasıl sürüldüğünü öğretenin ötesinde bununla sözünü nasıl aktarabilmeyi öğreten bir bölüm olmalıdır, fakült olmalıdır Çünkü inanın meslek yüksek okulları Malzemeyle ilgili seramik meslekçisi okulları var. Teknikten yetiştiriyor. E, benim bölümden çok daha iyi e, malzeme öğrettiğine adım gibi eminim. Ama ben hiç şekilde Çünkü ben söz öğretiyorum. Seramikle nasıl ifade edilebileceğini öğretiyorum. Benim derdim budur. Malzemeyi daha fetişleştirmek, daha e, malzemeyle alakalı e, ulaşılamaz bir hale getirmek ve tekniği e, fetişleştirmek ve e, yapılamaz, sadece ben yaparım belirtebilecek bir düzeyde bir teknik uygulamacısının ötesinde söz ve malzeme ilişkisini kurmayı öğretmek gerektiğine inanıyorum. Bu e, durum güzel sanatlar fakültelerin ayrıcalığını oluşturur. Kesinlikle. E, i̇lk etapta dolayısıyla bir, birinci olarak e, öğretim elemanlarının ve e, öğrencilerinin bunun çok hikayesi gerekiyor. Her adımda meslek kutsu okulundan benim ne farkım var sorusunu kendi kendilerine soramaları gerekiyor. Bir öğrencinin söz oluşturmak ve bu sözle alakalı e, malzemeyi kullanmak. ikinci anlamda belki de malzemeyi kullanmak gerektiğinin birincine varılması gerekiyor diye düşünüyorum. Malzeme diye geçelim. Madem sizin lafınızdan aldım ben gene. Malzeme ile ilgili işte teramikti, boyaydı, taş, ahşap veya işte neyse devamı. Bunlarla alakalı olarak söyleyebileceğim çok şey var ama ilk hesapta söylemesi gereken şey bizim, çok benim çok önem verdiğim şey malzemenin bağlamıyla olan ilişkisi. Malzeme ve bağlam. Atıyorum eğer seramik, bir proje, bir teramik öğrencisi Karşıma bir projeyle geldiği vakit bana ilk sorduğum soru bunu tahtadan yapsam ne olur? Ahşaptan, taştan yapsam ne olur? Sorusuna cevap verebilmesi gerekiyor öğrencim. Veya işte bir öğrencim şu anda e, alanında e, iktidarın eleştiri prati, e, iktidarın e, kendisini gösterme pratikleri üzerinden bir, e, projede çalışıyor. Üçüncü sınıf öğrencisi. E, ve en sonunda e, bütün, bütün alan araştırmalarına girildi. Alan araştırmaları nedir? İşte alanlarda, bütün, deminki aslında gösterdiği videoda olduğu gibi yapılmış toplu gösteriler çekildi öğrenci tarafından yani o alana gitti araştırma yaptı öğrenci oradaki insanlardan röportaj yaptı oradaki bütün göstergeleri fotoğraflayarak topladı daha sonra bunların üzerinden bir tasarım oluşturmaya çalıştı ve. Ee, sadece e, iktidara karşı söylenen sözler cin, daha, e, ona göre, onun söylemine göre iktidarı meşrulaştırdığını kamu soranların bu tip bir derdi olduğunu ve bu derdinde görülür olması gerektiğine inandığı için öğrencim e, megafonu üzerinden çalışmaya başladı. Megafon işte en büyük gösterge kitleye hitap eden megafon ve iktidarın kullanmadığı pek şey. Ona göre iktidar tabii bunları çok çeşitli aşamalardan, karşısı konuşmadan mesinlerden, yazışmalardan, okumalardan geçten sonra çok kısaca anlatıyorum. Yeni noktada iktidar mikrofonu kullanır. iktidara karşı olan da megafonu kullanır'a gelmiş. Daha sonra megafon üzerinden yeni okumalar yapılmaya başlandı ve bana dedik ki ben 10 tane megafon yapacağım, duvara takacağım. Neden yapacaksın? Niye? Megafon 10 tane mikrofonu al, onu koyduk. Ne gerek var? Niye serikten yaptığını bana anlatabilene kadar çalış. Gel yani dedikten sonra o 1. sınıfta yaptığımız derse geri dönüldü. Çünkü 1. sınıfta yaptığımız ders şuydu. Eğer seramik ifadesini kullanırsak bunun bağlamını bilmek zorundayız. Bağlam e, ifade ettikleri desem daha doğru olacak. Daha iyi ifade edeceğim. İfade ettikleri nedir? Seramik kırılmayı temsil eder. Kırılır. Porselen seramik ışık geçirir sesi şey yapar yalıtır Anadolu kültürüne bir göndermesi vardır yani göstergi olarak ilk algılandığında Selami, geçmişi temsil eder toprağı temsil eder topraktan belki zorlardan ölümü temsil eder pişmek ısı işte klasik ateş, taş toprak su gibi göstergeleri vardır bunun haricinde bunu bildiklerimiz daha çok var böyle gidiyor da şimdi sayamadım bunun haricinde işte tam bittiği anda öğrencinin kendi kurduğu bağlamlar başlıyorsa ya o malzemeyle ilgili ve o bağlamlar üzerinden işi üretiyorsa o teramiğin hakkını veriyor demektir. İşte tam bu noktada teramik sözle beraber kullanılmaya başlanıyordu. Ee, bilmiyorum açık olabiliyor kadar. Ve e, ben sonra gelinen noktada... E, meydanda olmayanlarla veya ölümü temsil edenlerle veya neyse öğrencisi getirdiği konuda e, tasarımın gel geldiği son halde işte e, megafona kanatlar takılacak veya işte megafona e, farklı işte ışıklarla değişik bir entegrasyon e, şeyine girecek e, tasarımına girecek e, gibi bir yere geldik. şimdi bunlara uygulamaya girecek daha derslerimle ilgili ben bahçetemem gerekiyem astı. Sen durdun. Yani e, şimdi özel bir olup olduğu için böyle evet. başka bir detayla girdim ama e, soru varsa <gülüyor> nasıl yapabiliriz? E, sonra eğer insan size bağlantı tutabilirsek sen e, tamam. işlerine bakabilirsin. O sırada Erdem de bir slide işte yapabiliriz. Tamam. Evet. Bu konuyla ilgili soru var mı diğer öğrencilerden? Evet. Şimdi evet, o atölye şeyini daha sonra mı geçelim insan? Evet. Ben moderatörsüyüm. Hayır, şimdi öğrenciler kalkacak. Ben bilmiyorum. Değil ya yani, yani? diyorum. Zaten flash testi atölye çalışması içerisinde Yani benim benim bu açıkçası Kıza Saat Lisesi'nin e, e, eğitim sistemine çok fazla bilgin olmadığı için ben e, üniversite öğrencileri, faküste öğrencileri tercih ederim bu şeye atölye çalışması, Çünkü onların verecekleri tepkiyle oluşturulmuş bir atölye çalışması değildir bu. Ama, onların algısıyla oluşan bir şey değil. Ben e, faküste öğrencileri tercih ederim. O zaman istersen Ergen Sen gösterilmiş Yani biraz e, yani. önce biraz e, önce evet Nurttağ Hanım'ın da bir şey, e, biraz daha fazla görsel e, olsa dedi. E, şimdi bu, bu çalışmalar ve işleri üzerine seksek bilgi vermek şu anda şey biraz daha eğitimle ilgili ben konuşayım. Belki yeni soru çıkabilir <gülüyor> eğer istersen. Evet. E, hem şey üzerine konuşuyoruz aslında biz kendi aramızda da. Ee, dışarıda bir gerçek sanat, gerçek olan sanat var. Alınıyor, satılıyor. Ee, insanlar çok paralar kazanıyor, aracılar çok para paralar kazanıyor. Yurt dışından bir sürü koleksiyonerler İstanbul'a geliyor, e, ev tutuyorlar. E, hatta bir sürü iş adamı bu evlere adamları yerleştiriyor ve Bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz ama bu evlerde insanlar açılan sergilerin bilgilerini yurt dışındaki kolektörlere gönderiyorlar ve o adamlar olaylar satın alınıyor işler. Yani inanılmaz bir sektör var yani bu sanat piyasası. Aslında şimdi demin biz bile konuşurken işte bilgisayar mühendisliği ne kadar popüler, işletme ne kadar popüler. Ben eminim 5 sene sonra zaten daha kapılarında öğrenci yığılacak. Bu, onu da hiç şüphem yok. Çünkü e, acayip bir şekilde para dönüyor ve artık ekonomi dergileri sanat sayfası açıyor. Biliyorum ne kadar biliyorsunuz ama bu ekonomi dergilerinde sanat sayfalarında insanlara tiyolar veriliyor. Aynı kağıt e, alınır satılır ya hani onun gibi saat eserleri artık alınıyor ve satılıyor. İşte Veli Hocam söyledi, koleksiyonel endişim kağıtları yani saat eserleri kimseye göstermiyor. Yani bu hakikaten garip bir hale geldi. Ve tıp İstanbul Merkezi'de değil, işte görüntüsü Mersin'de de bir, bir yapılanma var. Ee, ve bunu neden söylüyorum? Bir şeyleri meşrulaştırmak ve bir şeyler iyidir, kötü, demek için değil. Tam tersi, bu, bu var. Bu, bu böyle bir şey var. İster sevin, ister sevmeyin, reddedin, dışında kalmaya çalışın. Veya bizi işte belki de bazılarınız işte neoliberal olarak yorumluyor belki de. Böyle bir sanatı pompalamaya çalışıyoruz. Hayır, kesinlikle değil. Bu gerçekten var olan bir şey ve güncel yapı ne kadar itici de gelse bana da çok sevindi gelmiyor ama bu, bu realiteye göre ya yeni bir söz üretmek gerekiyor veyahut da içine dahil olmak gerekiyor. Yani söz üretmekte karşısında yeni bir şey, yeni bir yeni bir duruş sağlayabilmek yeni bir dil, yeni bir örgüt yeni bir algı, yeniden bir şey oluşturabilmek için bunu yapmak gerekiyor. Onun için de bugünün saatini çok iyi analiz etmek gerekiyor, bilmek gerekiyor. Mesela Veli Hocanız diyor ki işte BNL'e gidin. Yani bu sizin işiniz. O BNL'e gideceksiniz. Oradaki işleri göreceksiniz ve onun üzerine ne yapabileceğinizi düşünmeniz gerekecek. Çünkü yoksa buradaki harcadığınız 4 sene, çok boş bir sene. Yani 4 sene. Burada e, sağlık sahat eğitimini, sahatçı olmak için alıyorsanız eğer bu iş. Nasıl bir diş doktoru muayenehane açtığı vakit şey alıyor. Diş koltuğu alıyor. iş olmak için aletler alıyor. Paralar harcıyor. Leasing alıyor. Kredi alıyor. Evet buna yatırım yapmak zorundasınız. Bu, bu e, kitapları almak zorundasınız. İşte uçak parası verip yani, param yok demek gerçekten e, yani öyle ama realitede bu. Veya işte İngilizce bilmiyorsanız çevirmeyi tutmak zorundasınız. E, ve bunlar gerçekten eğitim içine taşınan güçlü gerçeklik haline gelmek de zorunda. Bugünün sanatıyla güncellenmek zorunda. E, bu nedenle ben kendi e, fakültemde değil ama kendi bölümünde şöyle bir şey oturttum. E, mesela e, Erdem'in e, verdiği örneğe de çok benziyor. Bence e, söz, tasarım ve e, uygulama kısmıyla alakalı, yani söz, sonra tasarım, sonra ise uygulanan iş arasında e, bir bütün, bundan oluşturduğu bir bütünden bahsediyorsak eğer, Noktaların da bu şekilde yapması gerektiğinden yanıyor. Sözün sunuma dönüşmesi ve ikna edici olması çok önemli. Yani bir konuda işte verilmiş konular içinden bir konu seçiyorsak genelde bizim sınıfta işte çok dinlilik, öteki başka ne, işte ırkçılık. E, seminizm böyle çok basit ama çok bildik bir sınıfta birazcık işte şey beldeğini oluşturmaya dönüp okumalar yapması için öğrenci verilen konular dahilinde. E, öğrenci seçtiği konuları çalışırken e, ilk önce bununla dışarıda bulduğu göstergeleri bağlantılıyor, bağlıyor ve onun üzerinden bir sunum yapıyor. Ve bu sunumun ikna edici olması gerekiyor. Notluğu kesinlikle diğer seyirciler veriyor. E, nasıl veriyor? İşte ikna edici diyoruz? saydığı seyrediciye evet, hanım meta atıyorum bir çeşme Osmanlı kalma bir çeşme fotoğrafını e, işte e, ayrımcılıkla ilişkilendiriyor. İşte ki ayrı bir sözle bir isim üzerinden aktarım yaptığını bir e, ikna edici bir şekilde verebiliyorsa e, eleştirisini o e, iyi bir puan oluyor. Yüz üzerinden 30'a e bölüyoruz puanları. 30 30 30 daha sonra tasarım'a geçiyor, tasarımda da bununla beraber tasarım yapıyor, diğer okuluncu alıyor ve eğer uygulama yapmazsa şimdi aa, şeyle beraber işte işte ama ne diye Bolonia beraber ee, ama onu da bir şekilde düzenleyeceğiz. Ee, uygulama yapmadan bile bizim standıstan iki stand, üç stand, dört stand bir öğrenci mezun 66 ile. Eğer sözlü ve tasarımı dört dörtlik yapıyorsa 66 ile bir öğrenci geçebiliyor. Ama ben şunu çok iyi biliyorum ki söz ve tasarım eğer sağlansa uygulama yüzde yüz geliyor. Ama ben istediğim için yapmıyor çocuk bunu. öğrenci onu. Artık o kendini mecbur hissediyor ve yapmaya ihtiyacı oluşmaya başlıyor ve o uygulama kendine ortaya. Çünkü artık o oturmuş oluyor. Yani otuzucu alabilecek seviyede bir söz ve sunun işi de kendinden getiriyor diye düşünüyorum. Bizim buradaki atölye çalışması da buna benzer bir çalışma olacak. Ki, atölye çalışması ilgilenenlerle sonradan devam edelim diye düşünüyorum. Evet. Sonra da işte benim videoları şey, ne derler işte gösterebiliriz. Şu anda şey bağlaztı mı? İlkanet mi yok? Var, var. Ne var? Bakın. Tamam. Evet. Evet soru var dışı var. Ama o sırada bürüyüm. Ne diyorsunuz ki? Bürüyüm yokken ben öğrenciyle yazıyorum. Malzeme yok. Malzeme kullanıyorlar. Malzemeyle sözünü malzeme malzeme bilgisi ayrı bir ders olarak geçiyor bize. Yani bu e, malzeme bilgisi her zaman yüzde yüz veriyor. Çünkü endüstriyel tasarım bölümümüzde şeyimiz de var. Dalımız da var dediğim. O konu tıkır tıkır yürüyor. Malzemeyle ilgisiyle alakalı bir eksikliğimiz yok. Evet ben bir şey yapmadım. Yani Şimdi şey. 33-33 Uygulama yapmadık. Öğrenci medya olmalı. Evet. Bu bir, evet. bu bu, bu bir, asıl gerçek olmuyor şu zaman. Çünkü öğrenci inanın daha şu an böyle bir şey olmadı. Ben bu hakkı onlara veriyorum. Çünkü şunu onlara anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki e, söz yani e, e, şöyle demek daha doğru. Bugün hermetik olarak e, sözümüzün niteliği e, hermet malzemeyle doğru. Şimdi, evet, bu bu kadar olmalı. Evet, hermet malzemeyle sözünü söylemeyecek öğrenci, otuzuncu nasıl otuzun, bir şekilde ya da okumu bitirecek. Hayır, hayır. Ya şamal malzemeyle elimi alıp okuma yapacak öğrenci. İnanın çok ben kendimi ifade ettim. İnanın yani, böyle değil, kesinlikle de böyle değil. Hayır, de, evet, hayır. Işte, hay. hay, böyle değil. Alır. Kesinlikle birincisi. Seramiği yapan e, bu bölümde eğer seramik e, ile ilgili e, bir seramik e, ne diyelim ve ilgili bir eğitim alıyorsa bu öğrenci, kesinlikle seramiğin bağlamlarıyla ilişkisini kurması gerekiyor ürettiğinin. <gülüyor> Burada sorun var mı? Yok. Son. İkincisi söz ve e, şey e, tasarım eğer sağlam değilse biçim çok sakat çıkıyor. Dolayısıyla söz ve tasarımın ilk aşamada çok kuvvetli olması gerekiyor. Eğer buna çok inanıyorum, kalpten inanıyorum, söz ve tasarım kuvvetli olursa iş ürüyor, biçim çıkıyor. Yani biçimin eğer ben biçimin çıkması için mesai açarsam sözle biçim zayıf kalabiliyor. Ama sözle biçim için mesai açarsam keramikten o çocuk o işini yüzde yüz üretiyor. Yani bu konuda daha öğrenci olmadı ile mevzu olan öğrencim olmadı. Hıçak, sözü söylemeyi lisede tıpkara kaldı. Evet, lisede tıpkara sözünü bunu hayal edip güzel bir Verir, verir. Ben şüphesine Bunu bile lisede tıpkara hadi gibi var. Ölçü şey, gibi var. Sözünü söylemeyi meşgilebilmeli. Ama bu rakip zaman harcamak, yavaş da dünyalara dalmak vesaire vesaire gerçekleşebilir. İçim, maddeleriniz. Cemil. Herkese kendimi bu konuda faydalı. İsterseniz ben şöyle düşünüyorum. Biraz şey yaparsak, şablonlaştırırsam daha iyi anlatabilirim düşünüyorum. Eee bir Neyin üzerinden bir bir eleştirdiğiniz söz var yani eleştiri temelde oluşturduğunuz sözünüz var bir de neyin üzerinden bu işi yaptığınız var yani ikisinin yan yana gelmesi gerekiyor genelde eleştiri çok kuvvetli oluyor fakat neyin üzerinden yapıldığı o yani X ve Y diyoruz biz burada hatta öğrencilere bunu bu şekilde anlattım da çok rahatladım çok rahat anlıyorlar artık. Ee, X eğer e, sözse Y ise neyin üzerinden? Yani bağlamları üzerinden değerlendirilecek bir iş. ikisinin bir arada olması insanı sanatçı yapıyor. Sadece eleştirmek veya Y'de olduğu gibi sadece iş üretmek sanatçı yapmıyor. Demin de söylediğim gibi Y eğer hep varsa e, meslek yüksel okullarından öteye gidemiyoruz. Yani benim kendi Mimaristan'da okuduğum bölüm böyleydi. Yani ben ilk şekilde sözle e, yani X ile yeğenin birleştirilme metotları üzerinde çalışan bir hocam Emre Zeytnoğlu haricinde çok teyze almışımdır. Olmadı. Ee, ve e, dolayısıyla bundan çok yaram olduğu için bu konuda e, çok araştırma yaptı. Özellikle Göteborg Üniversitesi'nin Valand Akademi'de e, bir araştırmada birdenbire ampul trans diye yandı kafamda. Çünkü e, kesinlikle e, sadece e, tasarım da değil. Söz ve tasarımın bir arada İnsanın saatçiyi nasıl yaptığı konusunda çok ciddi çalışmalar var. Akademi sırf bunun üzerinde e, malzeme bilgisini e, tamamen tekniklere bırakmış durumda. Profesör, yani hoca e, sözü oluşturmak için e, bir e, öğrenciye diyalog kuruyor ve bunun nasıl yapıldığı konusunda çalışma yapıyor ve onun, harici, e, onun dışında işletme olgunlaştığı vakitte aşağıdaki demir atölyesinde veya sevrik atölye. Neyse, aşamada teknikere öğrenciyi yönlendiriyor. O teknikler çok hakim malzemeye ve o malzeme kısmında o teknikere öğretiyor öğrenciye. Bu olduğu vakit ikisinin bir yani öğrenci, hoca aşağı inip de fitil işte yapmayı öğrenciye gösteren kişi olmuyor. Çünkü veya torna çeken kişi olmuyor. O ne yapan ve kadrolu, bu da çok ekstrem gerçekten. Kadrolu olan kısımda zaten teknik yerler. Yani Hocalar hiç kadrolu değil. 15 günde bir neredeyse geliyor. Ve devamlı müthiş bir sikrasyon orasında. İnanılmaz bir yerde orası. Ee, ve bu arada bedava. İntek sanat düşünenler orayı düşünüyor. Türk öğrencileri böyle dört gözle bekliyorlar. Çok çalışma okuduğunu söylüyorlar çünkü. Ee, e, Dolayısıyla malzeme bilgisinin yanında sözlü ve tatlarımı e, arttırabilmek için ben böyle bir metot e, uygun gördüm ve uyguladım ve sonuçları da inanıyorum. Evet. Ee, ve, ve benim yaptığım işlerle alakalı e, bağlam üzerinden e, bakacak olursak, ben de e, dediğim gibi aslında çok seramik e, bağ e, şeyli e, e, merkezi iş ürettiğini söyleyemem ama serami e, her seferinde kendi bağlamlarıyla kendi e, anlat nasıl çekebilirim, kendi derdime nasıl çekebilirim her seferinde düşünüp e, uygulamaya çalıştım. E, ve e, evet. aslında evet, yani ne kadar doğru bulabilirsiniz ama bu böyle baktık bir bahsede yani Bir, şey, bir, bir performans konusu da olduğu için Peki o zaman bu proje Bu da şirketli sağaçlar yaptık projeyi ve jönsörümüz e, yok. Tamamen proje e, kendi evet. arkadaş e, diyalogluğu arasında oluştu. E, ama e, esas olarak e, Gidem, Rüçan ve Ben e, temeli oluştu. Ve e, biz maalesef daha istemedik bunun sözü Çünkü e, herkesin kendi Başka bir yeri olduğu için. Daha i̇şte, çıkmışçeyiz. E, her şehre gidip bu şekilde, benim, şehirde bir şehirle Bu şehirdeki herkesin yaşadıklarının dışında bir yeni aldığın aldanıklarını da çıkartmışız ve o şeyi tekrar yeniden baştan okumamız bu projemiz oldu ve e, herkes e, bir kişiyi istedi. ve dolayısıyla böyle bir grup oluştu. E ve bu grup POS çipleride hoş işte cümle kapsan daha sonra hani, bir, bir çeşit oluşuyor e, ve çok çeşitlenmiş. İzmir'de hiçbir hiç olmadığı de Ve yok information, Swiss Information'da yanlış bir yazılımda işte Uber'e ilave hiç şey biliyorsunuz o programları. E, yanlış bir yazılımla işte Swiss olmak yani fiziksel şekilden direkt bir şey olmak yani, e, veya yani, böyle bir teknoloji de işi ortaya çıkardı. Ve ben e, o, çok gibi iki kere İzmir İzmir'e sergilemeyecek istik bir şehir falan yaşayıp, ben, e, İzmir'deki e, Kürt ahaliyetinin görüntüsü, ben Türklerin e, hayatlarını e, midye dolmacılığından midye dolması yaparak kazandığını e, ben de öğrendim ve onların yaşadığı yere gittim <Gülüyor> ve çok enteresan bir kere Midevenistan bu başlıyor, ismi tarihi evet. ee, ve bir şekilde evet. ee, çok çocuk mide dolma yapan elbilen. Evet ve e, biraz araştırmanız vakit görecek görürsünüz ki e, işte, bu mide dolma durum nedir diye gene e, bir farklı e, teknik istiyelim. E, Şuanda orada çok az olan bir şimdi. Gene oraya e, yani. Bir, bir meze ve o meze el değiştiriyor ve şeye geçiyor derler. İşte köftelere geçiyor ve çok daha enteresan köftelerin e, elindeki e, ilk yer acı Yani bu mide dolalar acı. Hı. Rus e, mezeleri olan e, mide dolalarında yani yok acı değil. Başka Hani bu dönüşüm süreci gerçekten beni çok etkiledi e, ve e, işte e, bu İzmir'in biraz da o şeyi var ya hani, çok e, ulusalcı ve çok aydıncı aslında hani kendileri gibi olmayanları çok istemeyen, kapalı olmaya çalışan e, böyle bir e, durumları da var. Bu da işte teksteden bu bir kez olmasının kapalı olmasının hali yani, en daha sonrasında ortalığı bir ilgilenip sanaylara ait olan e, işte çok tırıl tırıl incecik ve beyaz bir içirgen ama çok da içi göstermeyen e, Malzemesiniz verdiği bir şekilde benim için bir performansı duruşuyoruz. Ve evet. daha sonra bu bilet olmalarını e, niye bunu alıyorsunuz? yapmadınız. Yani gelişirken tekrar algılıyorsunuz ve tekrar yapılan bir ürün için diğerine koyuyorsunuz çıkartıyorsunuz. Bunun iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Evet başkanım var. şey vardı. Bu da e, Londra'da Tamam. <gülüyor> bu da Londra'da diğerine davet aldık. E, şey e, Newcastle Üniversitesi'nin daha olduğu bir organizasyon. Yani, Türkiye'den üç performans daha, Ve sahalar geceleri de deniz ve performans. Aslında İstanbul'daki bir serginin devamıydı. E, o zaman e, her zaman olduğu gibi bir şekilde çok fazla e, derdim var. Ben bir şehir gördüğüm. Şehirde şey. gördüğüm. <gülüyor> ve hiçbir etnik uzantık maalesef yok. Yani ne kürtüm, ne acemi, ne, yani hiçbir azınlığım yok. Yani görünür kılmaya çalışan bir sanatımla görünür kılmaya çalışabilecek hiçbir özellik yok. E, ve bunların, bunlara sahip olanların çok büyük avantajı olduğunu yani işte ettik bir özelliği olan işte ayrı olan farklı olan utulumlarının sanatlarına insanın çok ilgilenebilir. Ama ben de öyle bir şey çocuğuyum, beşicikler büyüdüm, al hani binalarda falan ve şehirlerle fazla çok ilgileniyorum, fazla seyirliyorum. Ve şehirin dışında da çok ilgileniyorum. Yani şehir e, yapan Bunların şeridin içindeki gazalardan çok şeridin dışında olan e, işte gece kondular olduğuna yazıyorum. Bu çok büyük bir konu. Tarat özgü de burada çok çalışıyor. Ee, yani çok da e, ayrıca uzun bir şey Buraya Burada ya ben e, Londra'ya çok e, tanrıcım da olsa e, iki kutu Lego götürüm. Gene sebebinden bekliyim. Yani, tahmini olarak bin tane geliyor şu şey. e, yaptığım üç metrelik bir e, şey var. E, salıncak var. Bu salıncağı işte e, gelen bayağı da çoktu. E, gelenlere e, o, o, o kendi şekillerini yaratmalarını istedim. Ve e, onlar lay, lay no, o yok. Nasıl Teşekkür Yok. <gülüyor> Yani. Evet. Bu e, yaparlarken şehirde kendi şehirlerinde avatıyla, kakalarla, kisliklerle oluştururken ben bunu yavaş yavaş kocağa çok bu yani Bayağı bir davetli oldu. Ee, yavaş yavaş bu şeyi e, sallamaya başladı. Evet, evet. Sallamaya başladı. Ve sallandıkça bu e, kibir sallamında e, bir şey de farkında değiller. Kavul sahibi oluyordu. Ee, bakın görüyor musunuz? Zaten iki kavul alıyor. O ilgiyi böyle çaktımadan çektim. Tamam böyle. <gülüyor> Ve kendisi, kendi aldığı imeyle pısırı şeyler, tercihler düşmeye başladı. Düşüşeçe görüyorsunuz. Yatı yakacak. Vardı. Çünkü kırılma bir sağ meselenin kırılması çok iyi bir favori. İsteriyorsunuz. Dokunmayın. Kırmayın. Ve ben bunun çok iyi bir şekilde bir açığa denk gelmeye inanıyorum. Ve terapinin kırılmasının yok olmayı çağrı tutması yerine yeni gerçek sütleri tepkisiyle inanıyorum. Sıpkı evet, şehrin etrafına toplanmış gece kondular gibi esas tergileştirimin de bu kırıklar olduğuna inanıyorum. Böyle mi kaldı? Hayır, böyle kaldı. Meyerler, her push-up, Vallahi. Evet, daha sonra onları Sürekli hesabında kocaman bir daire yaptın ve daire içinde o işler yani bu ve eee kata olduğunu yani şehirin gece kontraları ve şehirin aslında var ettiğini e, görmelden gecenin de görünmeli olması gerektiğine hissettiği için seramik malzemeleri bu şekilde kullanmayı arzu ediyor. Yani eğer seramik kırılan malzemelerdi ben bu seramik malzemeyi kullanmayacağım. Kırıldığı için dişim tam ortasında yer aldı. açtımüştü ya abi oldu ya şey e yeniden davet I don't want to stop off. Everything in and out is real, we'll you heard. Go on. All right. You gelmiş oluyor. buna inanın çok parlaksı sayesinde yarar. Tatlı yerim. şey yer. <gülüyor> şey ateşim düştü. Yer sergisi oldu. Eee üstü deposunda e, herhalde 2 3 ay daha fazla önce yani civar zamanda o orada da, e, da bir e, bir polis kaskından kalıp aldım ee, ve e, aldığım polis kaskını çoğaltarak, e, serdiksel bir ücünü yapmayı arzu ettim. Fakat maalesef şu polis e, bana polis kaskını vermedi. Araya araya kastam oldu araya gittim. Kastam oldu birisini buldum ee, ve e, buldum bu kaskı kalıbına aldım. Neden polis kaskı? Söyleyeceğim. Geri gönderdim. Ee, polis kaskında da yine kırarak gene, hani, hatta Osmanlı kovala gelmişler haberi yani. var evet. mı? Ortalığına ben daha önce tane diş duvara aldım bir kırılmış, efe, yaratacak şekilde oraya yerleştirdik parçaları da içinde de e, diş doktorlarının kalıbını aldığı dişin kalıbını aldığı ve sonra alçıdan alçıdan gördüğüm modeller var Evet. Onları çok seviyorum ben. Onlarla ilgili bir koleksiyon var. Büyüklerce e, böyle e, çok acayip işler var. O, evet. Onları da o katmanın içine yerleştirdim. Ve bir tanesi, bir tanesi yarım kırdığında parçalarıyla o şey, o batarya e, e, biletim, karıçası ile oluşan bir projeydi bu. ya da söz konusu bir şey yok. Veya ressamlar gibi hani geliyor adam böyle çalışıyor. Marka, avra bu görüntüler var. Onlar gerçekten şey. Sadece ben ürettiğim vakit şu anda konuşuyorum mesela. Hı -hı. Ee, i̇şte aslında Erdem'le bir proje içindeyiz. Hep bunlar oluşan şeyler. Yine diyaloglar oluşuyor. Ve hayat çok keyifli. Yani bunlar çok keyifli. Bu başka bir şey. Ben de keyifli almanızı o halde şöyle diyebilir miyiz? Farklı zamanlara, mekanlara, anlara göre sanırım sanırım da değişiyor. Şey hani bir dönemden e, şu söylediğim konunun tartışıldığını, veya farklılığınız çok yapılıyor. Sanat oyun muciz değil mi? Sanat oyun değil de çünkü bir oyun e, sonunda ortaya somut bir ürün çıkmaz. Öyle değil mi? Çocukların e, oyunu bir düşünülüyor. Oyun oryanı bir işler. Orada bir paylaşım sırası konusu Sanatta bir sonuç örneği sunmak zorunda değilsiniz. Eğer sanatı kendiniz için yapıyorsanız ve bunu da insanları farkında olmadan dahil ediyorsanız bu bir sanat gösterisidir. O an zeklılır ve biter. Ama ihtiyaçlar karşılığında yıkılırsa sanat başka bir kavramla kendini gösterir. Ben Tantartistan'da bir çok gösterilme bir izleyici olarak katıldığım zaman bunu çok fazlasıyla keşle yaşıyoruz. Yani bunu yapmaya çalışıyorum ama elimden geldiğince onu anlayabiliyorum yani. Evet al, daha bir şeyler farklı böyle şişeleri bu olarak Çıkar. Tamam, tamam, tamam. kind of format. Şey Mara fotoğraflarla beraber yapmıştık. İste de daha iyi yaptık. Aslı isteleri de yapmıştık ama biraz daha farklı verdik şey. yani, bunu. Bizlerin tanıyan insanların birbirleri kurduğu e, kader düzenler kurdu bir ilişki kurdu. Daha sonrasında yanlış yöne yani bu işe şey. ve hakikaten sonrasında insanlar kaybett. Kahve içmeye bagışmışlar, sonra birer tanıyanlar tanışmışlar, arkadaş olmuşlar. Gerçekten yeni çıkan ilk bir şeydi, öğrenci mutfağım olmuştu. Bu devamı yaptığım, yaklaşık beş yıl yaptıklarımı karşılıklı duvara attım ve attan sonra gene portanda ürettiğim uçakları duvara yapıştırdım ve bu yapıştırma çok bahçeli oldu çünkü. Hani değişik şeyler kullandım. E, bir kırmızı ne oldu? Mavim oluyor. E, değişik çıkanlar. Datatlar. Ve onlar e, kilitli bir saat sonra, kilitli üç gün sonra kendilerini veriyor. Ve çeşitli işte zamanlarda e, çeşitli gruplar çoğu bir aşağıydı. Bir, bir kürba aşağıydı. İlk kürba aşağıydı. Üç kürba Ve sergisi ödüce e, çok dolaşma olan bir sergisi. Ve devamlı çılgınlar çıktı. Çağırtıcı bir şey oluyor işte. Gerilimi, hani iki kültür arasındaki okumaları içeren gerilimi, e, orada seyirci de katılıyorlar, bir seyi sağlayarak e, azalttıklarını e, düşünüyorlar. Ve bu işlerin kırılması sonrasında kimin seyirci işte, onları alıp çıkarıcıya gitti. Bana geldi, kırıldı işte. Ben gezlerken, şu yapıstaki bir şey daha var. Tabi ki oradaki esas olan kırılmaydı ve kırılan parçalar Dergi dinlere sebebitti. Ama değil bir şey vardı. Yani. Hiçbir şey benzemeyen kırılmış. Şu parçalardı. Onlar uçaktı Ve sergi sonuna kadar bunu idare edilir. En son sergi günü 3 tane kalmıştı. Sergi son günü o işlerle düştü. Ve sergi de böyle bir şey. Hani bu süreç sergi süreci de sergilemek konusunun içine dahi olmuştu. Yani kendisi de o zamanı kendi konusuna dahil etti. İbadet. Evet. Hey, evet, evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. sorularınız var mı? Evet. Bana da sorunuz. Yani bir şey soracağım. Şimdi demek istediğim, yani diğerleri üzerinde ona tepki bulmak üzere farklı bir farklı bir, bir eğlendi. Yani, Sanat hani icra etmek için proje e, üzerine çalışıyoruz. Biyoner zaten teknolojiyi bilmiyorlardı. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Biyonerde işte daha farklı bir e, göstere nasıl yapılabilir düşüncesi içerisinde. Bir, daha fazla eleştirmeye İşte ne inşa edildi? Evet ne inşa edildi. Fakat orada zaten tüm dünya ülkelerinin hani, e, farklı fikirlerle orada teknolojileri bilmiyip, yapmamak için anlattığı. Evet, daha farklı bazı şey alanlar, kızgın sesin yargıdeme alınmış. Siz bunu hiç ben çok şey düşünüyorum. Ya mesela açık mesela. arıyorum. Mesela. Mesela... Ben açık arıyorum neredene ataymış olur mu acaba? Biz eee sizin eee toplumun neredeyle yaşam alanının içerisindeki bunlar ve o sorunlar karşındaki e, e, eylemler, e, eylemlere verilen tepkiler o anki tüm saniye faydalı bir hareket ve olan tabu ile ilgili Bunun çok geniş bir alan bulunuyor. Çok evet. farklı bir soru. Savramsal bağlı düşünüyorsunuz ama e, onu malzemeyle birleştirip karşılıklı insanın farkında olmadan onun için sanata almış olur onu peki belirsem bilgisayar, bilgisayar, farklı bir şey Onun konucu toparlayan bir gösteriniz. Olmasın mı? Öyle şey düşünmediniz Nasıl bir Sergi, <Gülüyor> Sergiler olur işte. Yani çok fazla ben sergide amaçlamıyorum. Yani şu an sergime sergi mesela... anlamı değil. İnsanların e, soruşu sen sergi teşkililer. Ah, Onları mutlaka verirseler. O sual bakmaması gibi hani. Olan, olan ama e, onun için ne yapıyorlar? Onlar dediklerini dedi, hani dedi, Ne Bu bir sanatsız değil mi? Acaba insanların da ihtiyaç. Yani, ben, işte ben bu bir sanatsız değil mi? Artık sanat, yani bunun tartışması yok. Evet. Yani, aynı, ben mesela burada otururum, bir, bir sanatsız değil zaman Bu sanat olur. Evet. Yani bu konuda. Hayır, hiç kimseye söz söyleme hakkı yok. Ya Ama, yani ben ben bu sanata bir iki kere eşitlikçi yaklaşmaya çalışıyorum. Yani değiciyi de dahil etmeye her seferinde e, çalıştım ve e, değiciyle beraber de hareket etmeyi ve sonucunda değici için bu ben daha çok performans yaptım ve.